Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh Geceniz mübarek olsun İnşallah soru cevap şeklinde bir ders yapmayı düşünüyoruz Musa kardeşimiz talep etti. Ee, sorularınızı bekliyorum. İnşallah soru cevap şeklinde yatsı namazına kadar ki bir saate yakın bir vaktimiz var. Ee, i̇nşallah bu vaktimizi bu şekilde değerlendirelim. Evet, Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hemen sorularınızı bekliyorum. Evet, <gülüyor> cami imamları maaş alması haram diye bir fikir var. Bu doğru mu? Cami imamlarının maaş alması e, doğru mu? Helal mi bu para diye bir soru geldi. Değerli kardeşlerim, ibadet namına yapılan, hiçbir şey e, karşılıklı dünyadan bir ecir beklentisi içerisinde yapılmaz. Çünkü bunların ecri Allah'a aittir. <gülüyor> Allah, yapmış olduğumuz taatın, ibadetin ecrini hem dünyada hem de ahirette verecektir. Dolayısıyla e, ibadetlerin, kulluğun, hayırlı işlerin, taatın dünyevi bir takım beklentiler karşılığında yapmak, ihlassız olmayı gerektirir. Yani ibadetlerde lazım olan ihlas ve mutabaa, yani ibadetin sadece Allah rızası için yapılmış olması şartı, ikinci olarak da ibadetin Resulullah'ın sünnetine uygun olarak yapılması şartı, e, kaybolmuş demektir. Her iki şart da kaybolmuş demektir. Çünkü Resulullah'ın sünnetine uygun olarak yapılması ibadetin ihlaslı olarak yapılmış olmasını gerektirir. Yine e, ihlas dediğimiz, ibadetin sadece Allah rızasını kazanmak, onun emri olduğu için yapmak, onun rızasını talep ettiğimiz için o ibadeti yapmış olmamız, ibadetin kabul edilmesi için gerekli olan birinci şarttır. Allahü Teala başkaları namına, dünyevi bir takım makam, mevki, beklenti namına yapılan ibadetleri kabul etmiyor. Çünkü bu ibadetler onun için yapılmış değildir. İnsanın midesini için yapılmıştır. İnsanın şehveti için yapılmıştır. İnsanın maddi kazancı, e, dünyevi beklentileri bir madde karşılığında e, fani olan dünyayı kazanma namına yapılmıştır. Dolayısıyla bu tür ibadetler ihlaslı. ibadetler olmaktan çok uzaktır. E, bu girişi yaptıktan sonra imamların camide namaz kıldırdıkları için para almaları da caiz olmaz. Ancak e, devlet veya bir cemaat derse ki hocam bizim camimizde namaz kıldıracak kadar bilgili insan yok. Sizin bu insanları hem dini bakımdan öğretmek, onlara önder olmak, onlara doğru düzgün kıraatıyla, erkanıyla, sünnete uygun bir şekilde namaz kıldırmanızı biz talep ediyoruz. Başka aramızda bu efzafa, bu e, yetilere sahip başka bir insan yok. E, tabii ki sizin de e, dünyada iaşinizi sağlamanız için çalışmanız gerekiyor, çabalamanız gerekiyor. Ancak biz e, sizin vaktinizi camide meşgul edeceğimizden dolayı, gerek çocuklarımızı okutmanız için, gerek camide beş vakit bekleyerek Sağ solarınızı kazanmak için çıkmanızı engelleyeceğimiz için İhaşenizi sağlamak istiyoruz Dolayısıyla size yetecek kadar bir maaş vermek istiyoruz Derseler bunda herhangi bir sakınca yok Burada görevli kişi bu maaşı almak için bu görevi kabul etmiş olmamalı bu maaşı alabilmek için bu görevi yapmayı kabul etmiş olmamalı. Bu maaşı elde etmek için bu görevi yapıyor olmamalı. Niyeti Allah rızası olmalı. Niyeti ibadet olmalı, taat olmalı. Ancak bütün vaktini burada harcayacağından dolayı, ticaretinde veya rızık kazanmak için yolculuğa çıkamayacağından dolayı, kendi nefsini orada hapsettiğinden dolayı e, cemaatin veya devletin kendisine böyle bir kolaylık tanıması, bir yardım da bulunmasında herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Bu takdirde, bu niyetlerle, bu düşüncelerle alınan e, bu parada helal olacaktır. Evet, <gülüyor> diğer bir soru varsa... 10'a geçelim. Bekliyorum sorunuzu. Evet arkadaşlar. Soru. ikinci soru geldi. Malum uygulama olarak cenazelerde imamlar ücret alıyor. Bunu sordular diyor bugün diyor. Buna nasıl cevap vereceğiz? Malum uygulama olarak e, cenazelerde <gülüyor> imamların ücret alması meselesine gelince cenaze e, defninde veya gaslinde veya tekfininde e, bu işlerde e, bu işi yapan kişinin imam olsun veya oradan bir kişi olsun mezarının kazılması, e, defin, yani kefen, kefenlenmesi, yıkanması e, gibi konularda e, bir kişinin ücret almadan bu görevleri, ki bunlar farz-ı kifayedir, bu görevleri yerine getirmiş olmasının çok büyük bir ecri vardır. Ancak Kişi derse ki ben mezar kazıyorum, çalışıyorum, yoruluyorum. Yine ben bu kişiyi guslettiriyorum yıkıyorum. Burada da ben bir vaktimi harcıyorum, yoruluyorum. Ee, i̇şte kefenlerken yoruluyorum veya e, bir takım masraflar ediyorum. Burada da bunun ücretine ise bunu talep ediyorum derse bir kişi almış olduğu ücrette bir sıkıntı yoktur. Çünkü bu yapılan işler e, belli bir takım işlerin karşılığıdır ve bu işler direkt ibadet değildir. Ölünün kefenlenmesi, ölünün yıkanması, ölü için mezar kazınması bunlar e, direkt olarak ibadet değildir. Ancak e, ölünün bu defnedilme işlemlerinde aşama aşama söz konusu olan bu işler, kabir kazılması, gasil yapılması, kefenlenmesi, bunlar ölü için bir saygıdan ibarettir. Bunu bize tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ölüyü kefenlememizi istiyor. Yine kabir kazılarak kabire konmasını istiyor. Bütün bunların sebebi nedir? Ee, kabire konmasının sebebi hem ölüye ölünün cesedine saygı, hem onun dışarıda vahşi hayvanlar tarafından yenmemesi için korunmuş olması, hem e, kok, kokta dışarıda insanlara eziyet vermemesi için bir çözüm yöntemidir. Yıkanması da ona olan bir saygıdandır. Kirli bir şekilde e, kefenlenmesi doğru, üzerinde kan ve şu bu, herhangi bir e, necaset e, olarak ölünün defnedilmesi e, elbette doğru olmayacaktır. Bir takım kokularla beraber ölünün defnedilmesi e, ona saygısızlıktır. E, Yüce Rabbimiz, İnsanı yaratmış, onun ruhunu yaratmış ve onu sevmiş. Ona bir saygınlık, bir değer vermiştir. Bir saygını kazandırmıştır. Bunun Bu insanın cesedi de aynı zamanda saygındır. Saygındır, kıymetlidir. Ona cesede herhangi bir eziyet, herhangi bir işkence, Herhangi bir işte nezaketsizlik, saygısızlık yapılamaz. Bunlar memnunu olan şeylerdir. Söylemiş olduğumuz gibi bu meseleler, ölüye olan saygı, onun saygı değer bir şekilde defedilmiş olabilmesi için. Yapılan işler olduğundan dolayı, direkt Allah'a yapılan bir ibadet olmadık, olmadığından dolayı, tabii itaat yönü ayrı, itaat yönüyle bir ibadet e, hüviyeti kazanıyor şüphesiz bu meseleler. Ancak bu meseleler tıpkı Kur'an kursu yaptırırken tutmuş olduğumuz ustanın ücret talep etmesi gibidir. E, Kur'an cami yaptırırken, minaresini yaptırırken, e, tutmuş olduğumuz ustanın ücret talep etmesi gibidir. E, dolayısıyla bu işler caizdir. E, bu iş, işlerde para almak caizdir diyoruz. Şimdi e, sorunun diğer kısmına geçmeden önce e, kameramızın e, bazı programlar şey, boşaltılması lazım. Hafızası doldu, çekimi durdu. Şöyle hemen bunun düzeltelim inşallah problemi. Bazı önceki dosyalarımızı silmek suretiyle. Evet, önceki bazı dosyalarımızı silelim. Evet, sizi bekletiyorum biraz. Evet. Dosyalarımızı sildik. Yeniden kayda başlayacağız. Evet. Soruyla ilgili başka ekleyeceğimiz şeyler var mı bakalım. Soruyu tekrar okuyarak. Evet. Şu konularda değinelim. Bu imamların veya cenaze defninde görev alan insanların ücret alması konusuyla ilgili Nerelerden ücret alınmaz? Mesela, ölü için Kur'an-ı Kur Kerim okunmaz. Ee, ancak bu bir uygulama olarak, bir e, sünnete aykırı bir uygulama olarak, sünnette olmayan, yeri olmayan, e, yeniden ihtas edilmiş bir bidat olarak uygulanan, bir durum olarak bir imam, böyle bir bidatı işlediğinden dolayı, ücret talep etmiş olsa, hem bidat işlediğinden dolayı hem de yap, e, yap, bu ibadeti para karşılığı yapmış olduğundan dolayı e, yanlış bir durum içerisindedir. Almış olduğu paranın caiz olmadığını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim para karşılığı öğretilmez. Para karşılığı e, okunmaz. E, o zaman tabii ki imamlar veya Kur'an kursu öğreticileri veya din dersi öğretmenleri neden para alıyorlar dersek biraz önce açıklamasını yapmış olduğumuz gibi hayatını, vaktini, ömrünü buna vakfettiğinden dolayı, ticaretine bakamadığından dolayı, iaşesini sağlayamayacak olmasından dolayı burada ücret alıyor ve bu ücreti yapmış olduğu bu ibadet manasındaki işlerin karşılığı olarak almıyor. Ha, niyeti ben yapmış ol, namaz kıldırdığım için ücret alıyorum derse, Kur'an-ı Kerim okuttuğum için ben ücreti alıyorum derse ve ben, ben bu işi bunun para için yapıyorum derse, e, bu yapmış olduğu işlerin ibadet hüviyeti kalmaz ve bu işlerden de herhangi bir ecir e, alamayacağı gibi ahirette de İlk defa hesaba çekilenlerden ve cehenneme atılanlardan olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadisinde buyurmuş olduğu gibi, yani kıyamet günü özet olarak, hadisi mana olarak ifade edelim. Öyle insanlar gelecek ki, Allahu Teala huzuruna çağıracak, sen ne yaptın benim için, ya Rabbi ben senin için, e, Kur'an öğrettim, ilim öğrettim, e, diyecek Allahu Teala kendisine, hayır yalan konuştun, sen ee, bu adam çok alim bir kişi ee, densin diye bunu yaptın yalan konuşuyorsun diyecek ve onu e, cehenneme gönderecek yalan konuşuyorsun sen diyecek bir başkasını çağıracak sen benim için ne yaptın yarabbim ben senin için cihat ettim şehit oldum ona diyecek ki hayır sen e, insanlar kahraman desinler diye e, cenk yaptın savaş yaptın ve gerçekten de çok cesur cengaver bir insan bu Dediler, dünyada bunun ecrini aldın, benim için bunu yapmadın diyecek, onu da cehenneme gönderecek. Ee, bu ilim böyle, cihat böyle, yani bütün ibadetler e, hakeza e, böyle. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte, tabii daha geniş olarak bakabilirsiniz, özet olarak söyledim, bu hadis-i şerifte, ibadetler para karşılığı, veya dünyevi menfaat karşılığı yapıldığı takdirde Allah'ın gazabını gerektiren bir durum hasıl oluyor. E, e, cezalandırılmamız gereken bir durum hasıl oluyor. E, o yüzden e, hiçbir ibadeti paraya karıştırmamak lazım. Cenaze defin işlemlerinde Kur'an okunması bidattir dedik. Üstüne üstlük de bundan para talep edilmesi gerekir. Yani işin daha haramlık noktasına kadar gelebilecek bir durum söz konusu oluyor. İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bir para kazanma metası olarak görmeleri, Kur'an-ı Kerim'e yapacak oldukları en büyük saygısızlıktır. İnsanlar para karşılığı Kur'an okumamalı. Para karşılığı ders vermemeli. Para karşılığı İslami ilimleri okutmamalı bunlar para karşılığı olursa, dediğim gibi, e, caiz olmaz böyle bir durum. O ibadetler de kabul edilmez. O alınan parada da bir sıkıntı vardır. E, bir cezalandırma söz konusu olacaktır. Ancak dediğim gibi, anca, e, insanlar, biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Ancak vaktimizi buna harcadığımızdan dolayı, iaşimizi, sağlayamıyoruz. İhaşemizi de bize bu görevi veren insanlar, devlet, cemaat sağlıyor derse bunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Başka bir soruya geçelim. Değerli kardeşlerim. Evet, bakıyorum ekrana. Hocam e, cenazelerde ne gibi e, bidatlar işleniyor Gör, e, gördüğünüz gördüğünüz kadar e, bu bölgelerden bölgeye değişiyor mu evet cenazelerde diğer ibadetlerin yerine getirilmesi esnasında e, bir takım bidatlar işlendiği gibi cenaze işlemlerinde de defin işlemlerinde de tekfin işlemlerinde de bir takım bidatlar var her bölgeden Bölgeye bu değişiyor. Özellikle bütün ülkemizde, ülkemizin bütün satında yaygın olan cenaze defnedilirken kabrin başında tebareke Yasin okunması. Bu bidattir mesela. Yine cenaze defnedildikten sonra ona telkin verilmesi işte Rabbin kimdir diye sorulduğunda Allah'tır de, peygamberin kimdir diye sorulduğunda Hazreti Muhammed'dir de, dinin nedir diye sorulduğunda e, İslam'dır de, ey burada yatan kişi diye o, oraya bir ölüye bir şeyler öğretilmesi bu da bidattır. Bunların da aslında İslam'da yeri yoktur. E, maalesef biz çocuklarımıza İnsanlarımıza Rabbin Allah'tır, dinin İslam'dır, peygamberin e, Hazreti Muhammed'dir, kitabın Kur'an'dır diye öğretmiyoruz canlıya da ölüye bunu öğretiyoruz. Böyle, yani sanki ölü öğrenecekmiş gibi e, böyle bir e, yanlışlık içerisinde oluyoruz. Halbuki bu sorulara e, insan canlı vermeden, yani, hayattayken cevap bulması lazım. Bu soruların cevabını hayattayken öğrenmesi ve buna göre yaşaması lazım ki gittiği yerde rahat etmiş olsun. Ama biz maalesef her ölüye bunu öğretiyoruz. Canlıya öğretmiyoruz. Olur ki canlı yolunu bulur diye. Maalesef bunlar büyük çarpıklıklar. Yani dini yanlış uygulamalar, yanlış algılamalar. Tabi bidat sahipleri insanlar bunlara gerçek din diye sarılıyor. Biz böyle konuştuğumuz zaman bizi sapık Hatta kafir olmakla suçluyorlar. Yani dini değiştiren, dine kast insanlar olarak görüyorlar. İşte, veya i̇şte İslam düşmanların, İngilizlerin, Amerikalıların, Batılıların uzantıları olarak görenler var. Biliyorsunuz insanlar tabii ki Ebu Cehil de kendini haklı görüyor. Peygamberimizi suçlu görüyordu. Bu yani yaşamış olduğu yanlışları, bidatleri bir erdem olarak iyice tanıyan insanların bu konuda bağnaz bir şekilde, taassupkar bir şekilde bu inançlarında bağlı olan insanların kendi egolarını, inançlarını, kendi yorumlarını, tevillerini, kendi öflerini, adetlerini atalarından miras olarak aldıkları bir takım uygulamaları tabulaştıran, bu konuda mutaassup bir şekilde bunları savunan, bunların din olarak algılayan, Allah'ın dinini, kitabını bir taraf bırakıp da atalardan kalan bir takım uygulamaları ana merkeze oturu oturtup bunun gerçek din sağ sağlam din olduğunu düşünen, algılayan insanlar gerçek dinden bahsettiğiniz zaman, Kur'an'dan bahsettiğiniz zaman ayetlerden bahsettiğiniz zaman, hadislerden bahsettiğiniz zaman bunu kabul etmek istemiyorlar. Ee, bunun Bunun sapıklık olduğunu söylüyorlar. Mesela ülkenin Dünyanın bir takım yerlerinde cihat eden insanları, cihattan haberi olmayan, namaz kılmayan, Allah'ı tanımayan, Kur'an'ı tanımayan, Fatiha'yı okumaktan aciz, besmele çekmekten aciz, e, itaat namına, taat namına, kulluk namına hiçbir iş yapmayan, hayatında içki, zina, hırsızlık, fuhuş, fuşiat flört, her türlü rezaleti e, kendine bir yaşam felsefesi olarak gören insanlar, işte sağda solda malıyla, canıyla, eşiyle, çocuğuyla, çoluğuyla bu yola çıkıp da canını, ruhunu Allah yoluna vermek isteyen, bu yolda bütün dünyanın menfaatlerini elinin tersiyle iten ve bütün amacı şehit olmak olan o insanları kafir olmakla suçlayabiliyorlar. Allah düşmanı, din düşmanı olmakla suçlayabiliyor insanlar. Demek ki insanların huyları, karakterleri hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Peygamberimiz o nazik, o adil, o güzel insan o güzelliğiyle, o ahlakıyla, o vakur duruşuyla o hayırseverliğiyle, o ıslahseverliğiyle o affediciliğiyle, o güzel ahlakıyla ee, insanların arasında, ortasında gezmesine, on, e, da işte onlarla beraber yaşamasına rağmen, elinden dilinden herhangi bir ahlaksızlık, bir yanlışlık sadır olmamasına rağmen, e, ne zaman ki Allah'ın elçisi olduğunu e, iddia etti, ilan etti, ne zaman ki Allah'ın emirlerini insanlara beyan etti, tebliğ etti, ne zaman ki insanların yanlışlarını yüzlerine söyledi, yanlış ediyorsunuz, yanlış yaşıyorsunuz, şu itikadınız yanlıştır, şu gidişatınız yanlıştır, Allah size şöyle emrediyor, Allah bunu emretmiyor, siz şeytanın yolundan gidiyorsunuz, Allah'ın yolundan gitmiyorsunuz, Allah'ın yoluna gidin, Allah'ın dinine dönün şeklinde bir daveti olduğu zaman dünyanın en kötü insanı, en sapık, en deli en efendim, sihre uğramış, e, en bağnaz e, kötülüğe uğramış, aklını yitirmiş, sapıtmış, dalalete düşmüş, e, sapkınlaşmış, kötü niyetlerle e, bu e, işlemleri yaptığı zannedilmiş, düşünülmüş bir insan olarak hemen tarif edilmiştir, algılanmıştır, itham edilmiştir. Demek ki insanların huyları değişmiyor. Aynı. İnsanlar maalesef yapmış oldukları işin kötü olduğunu hiçbir zaman itiraf etmiyorlar. Zina eden bir insan mesela zinanın çok doğal bir şey olduğunu, onun hakkı olduğunu, aslında iyi bir şey olduğunu, e, zina ettiği insanların e, gönlünü e, hoşnut ettiğinden dolayı onlara bir ya, bir takım şeyler yaşattığından dolayı hayır işlediğini düşünüyorlar. Maalesef bu da böyle bir sapıklık var. Bu sapık insanlar da maalesef bakıyorsunuz diğer insanları sapıklıkla suçlamayı iyi beceriyorlar. Şimdi konu biraz değişti. Kameramızın da şarjı bitti. Hemen takalım. Müsaadenizle. Şöyle Bir dakika. Mm-hmm. <clears throat> Evet, kusura kalmayın devam edelim tekrar. Ee, en son sorumuz e, cenazelerdeki malum bir takım yanlış uygulamalardı. Bunları söyledik telkindir, ee, Kur'an-kerim okumaktır işte, ee, de, kabirin fazla yükseltmek mesela aşırı derecede, etrafına Duvar yapmak, üstüne kubbe yapmak, e, duvarını boyamak, üzerine yazı yazmak, ismi, ölünün ismi falan yazmak. Bunların hepsi sorudan çıkma bidatler, e, olmaması gereken işler. E, şu anda aklıma bunlar geliyor inşallah e, geldikçe daha ileriki günlerde değişik yönlerde de bahsederiz. Hasta ziyareti, ölüm hastası denen kişilere ziyaret adabı nasıl olmalıdır? Ölüm hastası olan kişilere, evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bir hastanın ölüm hastası mıdır, normal hastamıdır? Bunu yüzde yüz bilmek mümkün değil, ancak alametlerinden belli olur. Bir kere. Hem normal hastanın hem de sekeratta olan hastanın yanında fazla durmak, onu yormak, konuşturmaya çalışmak bütün bunlar olmaması gereken işler. Hastayı yorar. Sekeratta olan kişinin derdi kendine yeterken yanında bağırmak, çağırmak, ağlamak, dövülmek, "A ölüyor, a gidiyor." Ölme, gitme, dur, nereye gidiyorsun, bizi nereye, kime bırakıyorsun gibi e, saçmalıklar yapmak, bağırmak, çağırmak, ölüyor, yani veya ölecek olan kişiyi gerçekten rahatsız eden bir e, durum. Çünkü o zaten can havliyle uğraşıyor, canıyla uğraşıyor. Bir de e, geride bırakmış olduğu insanların, eşinin, dostunun bağırıp çağırması ile de ayrılıyor. E, farklı bir şekilde üzüntüye, sıkıntıya girmemesi lazım. Bu ziyaretler oldukça kısa, sessiz, rahatsız etmeden olmalı. Gerek sekaratta olan kişi, gerek normal hastaları da yanlarında fazla durmak suretiyle, onları, onların konuşmasını bir şekilde sorulara cevap vermesini, bizilerle ilgilenmesini beklemek suretiyle onları rahatsız etmek doğru bir uygulama değildir. Adaba aykırı bir şeydir. Gittiğimiz zaman selam veririz. Selam almasa da fazla üzerine gitmeyiz çünkü o anda derdi var. Eğer gerçekten de ölüm anına artık iyice yaklaştığını e, nefeslerin arasının açıldığını görürsek orada e, yanında fazla bağırmadan sesimizi yükseltmeden La ilahe illallah diyebiliriz. Bunu üçten fazla da yapmamak lazım. La ilahe illallah demediği takdirde niye demiyorsun de imansız gideceksin hadi de La ilahe illallah de gibi bir takım zorlamalar yapmak doğru değil. Ee, sadece yanında La ilahe illallah e, deriz, hatırlatırız. Bunu bir en fazla üç defa yaparız. Derse der, diyebilirse der. Diyemezse kalbinden demiştir. O anda dili dönmeyebilir. Ee, o anda onun neler çektiğini biz e, anlayamayız, kavrayamayız. Dolayısıyla üzerine fazla gidersek ya niye beni rahatsız ediyorsun demeyeceğim işte de diyebilir yani. Bu, bu sefer daha kötü bir yöne doğru kayabilir. E, o yüzden fazla üzerine gitmemek lazım. Fazla yanında kalabalık yapmamak lazım. Yanında bağırıp çağırmamak lazım. E, yüksek sesle konuşmamak lazım. Rahatsız etmemek lazım. Onu kendi e, kendine bırakmak lazım. Çünkü zaten büyük bir e, imtihanı var onda. Büyük bir fitneye düşmüştür. Bir sıkıntı içerisindedir. Kolay değil can vermek. En zor iş e, tabii ki orada, en sıkıntı verici iş, canın bedenden ayrılması işidir. E, ona artı bir sıkıntı e, orada oluşturmamak lazım. E, başka, dediğim gibi, yanına uygun bir kıyafetle gitmek lazım. E, mahremi olmayanlar. Ee, onu ziyaret etmemesi lazım o anda. Bu normal hayatta neyse, orada da o, o şekildedir. Ee, yani olsa bile, yani uzaktan belki bir e, geçmiş olsun demek mümkündür. Bu da e, kıyafetlere dikkat etmek suretiyle. Dediğim gibi fazla sıkıntı oluşturmadan, sıkıntı vermeden adaba uygun olarak bu ziyareti ifa etmek lazım. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden ulul emre idarecilere de itaat edin. Herhangi bir hususta anlaşma, anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Ee, Tabi orada düşüklük var, bir eksiklik var cümlede değil mi? Ee, bu daha iyidir, sonuç bakımından daha güzeldir. Bu bir soru değil, bir ayet mahallenin bir kısmını yazmış arkadaşımız. Bu ayeti nasıl anlamalıyız diyor Nuh Erdal kardeşimiz. Evet. <gülüyor> Allah'a itaat edin. ya yani Allahu Teala kendisine itaat etmemizi istiyor. İtaate davet ediyor. Ee, ona itaat etmek onun indinden gelen her şeyi gönül rızal kabul edip elden geldiği kadar uygulamaya çalışmak demektir. Peygamber'e itaat ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine uymak, nehirlerinden kaçınmak, tavsiyelerine uymak, onun örnekliğini kabul etmek manasına gelmektedir. Ulul emre itaat ise yani emir sahiplerine, yani başkanlara, liderlere tabi sizden olan sizden olan ulul emre, müminlerden olan ulul emre e, itaat etmekte de farzdır. E, La ta'ate fil mahluki fi masiyetilleh Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Eğer ulul emir, Allah'a isyanı emrediyorsa ona itaat edilmez. E, sadece Allah'a itaat resulüne itaat manasına gelebilecek konularda ona emir o o emre itaat o emire itaat edilmelidir. Veya idari konularda illaki de hani ibadet olması gerekli değil. Savaşa çağırdı veya şu görevi tevli etti mesela bir idareci olarak. bu tür şeylerde de ul-emre itaat etmek gereklidir. Evet, anlaşılmasına düştüğünüz takdirde Allah'a ve Resulüne Allah'a ve ahiret güne gerçekten iman ediyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bir itaat düştüğümüz zaman bir sorunun cevabını bilemediğimiz zaman bir konuda konumumuzu belirleyemediğimiz zaman, itirafa düştüğümüz zaman, neyin hayır, neyin şer olduğunu anlayamadığımız zaman allah Teala diyor ki onu Allah'a arz et, Resulüne arz et. Kur'an'a arz et. Allah'ın emirlerine arz et. Allah'ın Resulünün sünnetine arz et. Oraya bak, oradan benzerini bul, örneğini bul, onu al, ona göre Davran, ona göre e, o e, konudaki inancını veya o konudaki uygulamanı e, ona göre yap manasına gelmektedir. İman eden her insan, ahirete iman eden her insan, Allah'ı ve Resulünü e, her konuda hüküm sahibi olarak görmek zorundadır. اِنِ e, الْحُكْمُ illa lillah Hüküm sadece Sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'ın vermesi gereken bir e, durumdur. Hüküm Allah'a aittir. Hüküm verme hakkı Allah'a aittir. Hükmetme hakkı Allah'a aittir. E, dolayısıyla insanlar kendi nefislerinden, şehvetlerinden, kaynaklanan, heva heveslerinden kaynaklanan bir takım e, güdülerle bir takım saiklerle hüküm verme yoluna gitmemelidirler. İnsanların vermiş oldukları hükümlerde Kur'an'a e, ve sünnete uygun olmak zorundadır. Muhalif olmamak zorundadır. Allah'a ve Resulüne iman eden, ahiret gününe iman eden her insan, e, hükmün sadece Allah'ın hakkı olduğunu bilmelidir. Hükmün sadece Resulullah'ın hakkı ve tabi Rabbimizin elçisi olarak hüküm verme hakkının Resulullah'ın hakkı olduğunu bilmek zorundadır. Yine bizden olan ulul emrin Allah'ın emirlerine, Resulullah'ın sünnetine uygulamalarına uygun olmak şartıyla hüküm verme hakları vardır. Ve müminler de bu verilen hükümlere uymak zorundadırlar. Evet, diğer bir e, soruya geçelim. Misafirlik adabı, kapı çalma adabı, telefon etme adabı konusunda İslam'ın hükümleri var mı? Diyor Musa kardeşimiz. E, elbette İslam'ın her konuda adabı var. İslam hükümleri kişinin ibadet adabından, Allah'a saygı adabından, Resulullah'a saygı ve itaat adabından tutunda, eee kişinin eee defiecet taharet adabına kadar hayatın hiçbir noktasında eksiklik, en ufak bir eksiklik bırakmadan kendi hükmünü vermiştir, kendi adabını ortaya koymuştur. O yüzden misafirliğin de ee, İslam'a göre bir adabı vardır. Telefon etmenin de bir adabı vardır. Ziyaretleşmenin de bir adabı vardır. Hasta ziyaretinin de bir adabı vardır. Ee, bu adaplar nelerdir diye soruyor kardeşimiz tabii ki. Ee, özellikle misafirlik adabından şunları hatırlatmakta fayda var. Misafir bir kişi. Mümkünse daha önce ziyaret etmek istediği insanı haber etsin. Telefonla ben şu saatte, yarın şu saatte veya şu gün şu saatte sizi ziyaret etmek istiyorum. Acaba müsait misiniz? Acaba ziyarete kabul edecek bir durumunuz var mı? Bir sıkıntınız inşallah yoktur. Müsait olursunuz. Biz de gelmek istiyoruz. Der. Ziyaret edeceği kişi de Hay hay, bir sıkıntı yok. Buyurun, bekliyorum sizi. O saatte e, uygundur derse, o o ziyaret gerçekleşir. E, ziyarete giden kişi e, öncelikle kapıya geldiğinde kapıyı zil şu anda zil zil var veya zil yoksa kapıyı çalacak bir birkaç defa vurup bekleyecek. Selamu aleyküm diyecek aynı zamanda. Ve bekleyecek biraz. Kapı açıldığı zaman, tabii ki hemen direkt kapının önünde olmayacak. Kapıyı çaldığı zaman, kapı açıldığı zaman evin ortasını görecek bir pozisyonda olmayacak. Kenarda duracak. Evin içine bakmayacak. Ne zamanki ev sahibi kapıyı açar, buyurun derse o takdirde yönünü eve doğru, evin içine doğru döndürebilir. Sağa sola inceleme yapmadan, sağ sola bakmadan, sadece önüne bakmak suretiyle, orada evin hanımını geçebilir, şu olur bu olur vs. bunlara iltifat etmeden, hani kazara bunlar ortaya çıkarsa e, bunlara bakmadan, e, gözünü muhafaza ederek, e, saygısını, iffetini muhafaza etmek suretiyle e, kişinin, ev sahibinin göstermiş olduğu odaya gidecek, girer, ve göstermiş olduğu yere oturur. Ee, dışarıda e, üçten fazla kapı çalınmaz. Kapıyı çaldı. Selamun Aleyküm cevap yok. Kapıyı bir daha, Aradan biraz zaman geçti. Bir daha çaldı. Efendim. Selamun Aleyküm. Esselamun Aleyküm. Yine cevap yok. Üçüncü defa da aynı yap, bunu yaptı. Yine cevap yoksa derhal bu müsait değil deyip çekip gitmelidir. Bir başka zaman gelmek üzere. Demek ki müsait değil deyip çekip gitmelidir. Orada bağırması, niye kapıyı açmıyorsun e işte ben ben geldim falanca hey e işte duymuyor musun diye kapıyı dövmesi aşırı orada hareketler yapması asla e, uygun bir davranış değildir. E, i̇nsan hakkına girmektir. Rahatsız e, etmektir. Adab, İslam adabına aykırı bir durumdur. E, ahlaka aykırı bir durumdur. Bunlar, bunlardan uzak durmak lazımdır. Kişi eve girdikten sonra kendisine gösterilen yere oturduktan sonra devamlı kapı tarafa bakıp sağ sola efendim bakması doğru değil. Uygun bir şekilde oturacak, fazla sesini yükseltmeden konuşacak, aşırı bir takım hareketlerden, konuşmalardan, seslerden, uygunsuz kelimelerden, sövgü, saygı işte bir takım terbiye aykırı bir takım sözlerden, fiillerden kesinlikle uzak duracak. E kesinlikle evin sağının sonu temaşa etmeyecek. Ha şurada ne varmış karıştırayım, burada ne varmış bakayım. E efendim e kapı açık kaldı, oradan geçen bayanlar var. E arada oraya bakayım. Bunlar yapmayacak. Gerekirse e kapıyı tarafına arkasını dönmüş olacak. Kapı tarafını görmemiş olacak mesela. Evde pozisyonunu öyle belirleyecek ki ben işte şuradan kapı açık Buradan geçen evin hanımı olur, şu olur bu olur, görebilirim. Allah korusun görmeyeyim deyip uygun bir pozisyonda oturacak. Arkasını dönmüş bir şekilde oturursa, kapı tarafa mesela daha oturmuş olduğu koltuk direkt kapıya bakmamış olsa daha uygun olur. Uygunsa yani ev sahibini hatırlatabilir. E bu kapıyı da örtelim, pencereyi açalım mesela diyebilir. Oradan bayanlar daha rahat hareket etsinler diye. Böyle bir teklifte de bulunabilir bunlara dikkat etmek lazım ve misafirsiniz tabi ben şunu isterim bunu isterim bana şu çay yap bana kahve yap yemek işte bu tür bunlar olmaz misafirsiniz ne ikram edilirse onu geri çevirmeyin onu kabul edin Yatılı kalma durumunda iseniz yani bunu sormak sormanız lazım. Yani ben yatılı kalmak istiyorum. Acaba eviniz müsait mi? Demeniz lazım. Yani müsait değilse gitmeniz lazım. Yani efendim, adamın olur ki bir odası olur. Orada çoluğu da çocuğu da kendisi yatacak. E siz de geldiniz. Bu, bu hanım nereye yatacak mesela? Nereye gidecek? Bunları bilmek, bunları düşünmek lazım. O duruma göre hareket etmek lazım. E, ve Misafirlik üç gündür. Yani fazla da uzatmamak lazım misafirliği. En fazla üç gündür. Adam hani çek git diyemez sana. Dolayısıyla fazla rahatsız etmemek lazım. Uygun bir vakitte misafirle son vermek lazım. Bu ev sahibinin yakınlık derecesine göre, hal ve tavırlarına göre rahatsız, rahatsız olup olmadığı anlaşılır zaten. Giderken bir Eve bir hediye götürmekte bir fayda var, güzellik var. E, hediyeleşmek sünnettir. Öyle bir şey olabilir. E, bunlara dikkat etmek lazım. Yine e, haramlık selamla dikkat etmek lazım. Bu en önemli unsur. Evin hanımıyla, kızıyla yani iç içe ortada şakalaşarak konuşmak, güle oynaya konuşmak e, doğru değil. Çünkü insanlar Önce utanıyorlar, oturuyorlar yarım saat sonra birbirine alışıyorlar derken konuşmalar, görüşmeler, çakalaşmalar başlıyor. Oturup kalkarken orası burası icabında açılıyor. Bunlar nahoş şeyler, bir takım harama, haramlara sebebet verecek olan, kaparlayacak olan işler. Bunlardan da uzak durmak lazım, haramlı selamına da dikkat etmek lazım. Bu asırda tabi bunlar pek dikkat edilmiyor. Bu asrın üleması da zaten. E, bunları uygulamıyorlar yani. harald kim pek uygulayan pek insan yok. E, buna e, uygulaması gerektiğini de düşünmüyorlar. Harald-ı Mısır'dan bahsedenlere öcü gibi bakıyorlar. Yani bunlar da ne diyor, bu nereden çıktı falan işte. Bunların kafasında tilkiler geziyor. Bunlar işte bir kadına baktıkları zaman demek ki başka şeyler düşünüyor bu adamlar. Kötü kalpli insanlar, kötü gözlü insanlar bunlar falan. Ne olacakmış falan gibi demeye başlıyorlar. Bu asrın e, böyle bir... E, Acayip bir alim şeyi var, tipi var. Yani Resulullah'ın ahlakına uymuyor bu tür şeyler. Yani. Maalesef. Evet, diğer konuya geçelim. Neydi? Telefon mesela. Kapı çalmayı söyledik. Telefon etme. Ya bir telefonu aç, açtınız. Sürekli telefonu çaldırmak doğru değil. Çaldırdınız birkaç defa. Tamam kapatırsınız, müsait değil, bir başka zaman ararsınız. ya illa açacak, sürekli sürekli ara. Olur ki müsaittir, olur ki uyur, olur ki namazdadır, olur ki bir sıkıntısı vardır, o anda meşguldür. Biriyle görüşüyordur, konuşuyordur, sürekli rahatsız etmeye gerek yok. Ardı ardına çaldırmaya gerek yok. E, telefonu açtığımız zaman da, eğer cevap telefonuna cevap verirse, e, ''Esselamu Aleyküm'' diye selamla başlayalım. Esselamu Aleyküm diye selamla başlayalım. Ondan sonra fazla gevezelik yapmaya e, gerek yok. Fazla onu adamın vaktini almaya da gerek yok. Adam kitap okur, ilim adamıdır, şudur budur. Ya tavuğunu, cücüğünü, e, eceğini, bücüğünü sormaya gerek yok yani. Allah'ın hatırını sorarsın. Birkaç ne, ne fetva soracak, fetva sorarsın. Ne soracaksan sorarsın. Efendim, e, ya adam bulmuşken biraz sohbet edelim. Benim de vakti, vaktim zaten öldürmek istiyorum. Şöyle bir saat bundan sohbet edelim diye düşünürsek bu yanlış olur. İnsan hakkına e, girmek olur. Ne, nezaketsizlik olur. Telefonu kapatırken de selam Aleyküm diye en son sözümüz selam olarak kapatmamız lazım. Çünkü bu Müslümanların şiarıdır. E, bu insan müminler birbirlerini gördüklerine selam verirler. Birbirlerinden ayrılırken de birbirlerine selam verirler. Evet. Ee, Ezan da yaklaşıyor. Bir soruya da bakalım. Es, e, esselamun aleyküm yazmış Enes e, Abdullah Halik kardeşimiz. Esselamun aleyküm yanlış tabii değil mi? "Esselamu aleyküm veya selamun aleyküm olacak doğrusu. Ee, kayınpederim hasta e, yaşlı yatak hastası sigara içen bir e, İçhan demiş ya biz tabi bu Azerbaycan lehçesi e, biz vermek istemiyoruz sigarayı diyor herhalde ki haramdır zorluyor vermemiz için de ve, e, diyor versek harama girmiş oluyor muyuz diyor. Evet bir baba kayın yani kayın veya valide kayınpeder neyse e, sizden sigara istiyorsa sigara ona vermeyin yani. Vermeyin. Verirseniz günahkar olursunuz. Çünkü bu sigaranın e, haram olduğu konusunda e, çok ciddi fetvalar var. Bu fetvalara bakarak e, bu haram olan bu içilmesi, haram olan bu nesnenin biri istedi diye verilmesi... <gülüyor> evet... Evet, ses gitmiş. Biz ona fark edemedik. Ee, tekrar sorumuza dönelim o zaman. Ee, kardeşimiz özet olarak diyor ki, e, kayınpeder sigara istiyor. Biz ona o sigarayı vermiyoruz. Acaba verirsek haram olur mu? Sigara içmenin haram olduğunu söyleyen birçok alim var. Eee bu fetvaları baz alarak diyebiliriz ki sigara içmek isteyen birine yardımcı olmak, parasını vermek, kül tablosu vermek, işte sigarayı götürmek, ateşini götürmek, ona sigara içeceği yer temin etmek gibi meselelerde harama yardım etmek kabilinden meseleler olduğundan dolayı e, sigara içmenin haram olduğunu söyleyen alimlere göre ona yardımcı olmak da haramdır. Bu tür işlerde o zaman haram kabilinden olur. Vermemek lazım. Evet. Teravih namazını evde kılacak olan birinin kaç rekat kılması sünnet olur. Sabah namazına Uyanamadığımdan dolayı kazalarım çoğaldı. Teravih mi kılayım? Sabah namazımı namazımız, namazını namazı e, demiş. Kazalar, kazaları tabi yanlış yazılıyor buraya. Kazalarını mı kılayım? Evet. Tabii ki bu soruda bu kardeşimize öncelikle Allah'tan korkmasını tavsiye ederim. Ee, sabah namazına kalkmaması, bu konuda gevşeklik göstermesi e, imanının zayıflığına delalet eder. Bu kardeşimizin e, Allah'tan korkması lazım. Allah'ın en büyük emri olan namaz emri konusunda gevşek davranmaması lazım. Bilmesi lazım ki sabah namazında özellikle gösterilen gevşeklik, münafıklık alametidir. İnsan münafıkça ölmekten korkmalıdır. Bu konuda e, Allah'ın emrini çiğnemekten sakınmalı, korkmalı ve erken yata, yatmak suretiyle sabah namazına e, kalkmalıdır. Kalkmak için gerekli ne varsa yapmalıdır. Bundan sonra diyor ki, teravih namazını evde kıldığım zaman kaç rekat kılmalıyım? Teravih namazını e, 20 rekat olduğunu, daha fazla olduğunu, 8 rekat olduğunu, 13 rekat olduğunu söyleyen bir takım alimlerimiz var. E, bu itiraflar bize gösteriyor ki, Peygamberimiz bu konuda bir takım e, rakamlar üzerinde sabit kalmamıştır. Ancak 8 rekat artı 3 rekatta bitir kıldığına dair rivayetler daha sahih yollardan gelmektedir. Ve bu rivayetlere bakarak Peygamberimizin Esas itibariyle teravih namazının 8 artı 3, yani 8 rekat nafile, teravih, 3 rekatta yine nafile ama işte bu vitir namazı dediğimiz namaz kıldığını ve 3. rekatın da konut duası, duası yaptığını, bazen de bunu terk ettiğini sahih sünnetten öğreniyoruz. Kişi teravih namazını camide mi kılmalıdır? Evinde mi kılmalıdır? Hangisi daha uygundur? Biliyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının ilk üç gününde camide namaz kılarken, teravih kılarken, nafile namaz kılarken sahabe onun arkasında saf tutmuş. Dolayısıyla Peygamberimiz de imamlık durumuna, pozisyonuna düştüğünden dolayı orada seslice komutlarını vererek imamlık yapmıştır. Dördüncü gece aynı durum olduğundan dolayı, peygamberimiz olacağından dolayı, bunun farz olmasından korktuğundan dolayı, evinden yatsı yani namazını kıldıktan sonra evine gitmiş, bir daha geri gelmemiştir, sahabe beklemiştir. Ama bir daha geri gelmemiştir. Ramazan ayının son günlerinde de bazı rivayetlerde camiye geldiğini ve sahabenin arkasında saf tuttuğunu bazı rivayetlerde gözlemliyoruz. Burada şu ortaya çıkıyor. Peygamberimiz bu namazı evinde kıldı çünkü farz olmasından çekindi. Daha sonra, peygamberimizin vefatından sonra vahiy kesildiğinden dolayı bu namazın farz olma teşriisi artık mümkün değil. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizin bu izlediği yoldan gitmiş ve Pescii de sahabeye taraf namazını kıldırmamıştır. Ancak Hazreti Ömer e, zamanında Peygamberimizin e, farz olmasından çekindiği için bu namazı çoğunlukla evinde ifa ettiğini e, söyleyen Hazreti Ömer radıyallahu anh e, bunun camide kılmasının bir sıkıntı oluşturmayacağını çünkü bu konuda Peygamberimizin Ramazan ayının ilk üç gününde ve son iki üç gününde bir uygulaması olduğunu dolayısıyla sünnete aykırı bir durum olmadığını düşünerek sürekli olarak camide taraviye namazını kıldırmıştır. Bu bilgiden sonra diyebiliriz ki Teravih namazını camide, cemaatle, adabına uygun olarak kılmak daha evladır. Orada ne vardır? Cemaat sevabı vardır. Ancak bugün bizim ülkemizde kılınan teravih namazları ve yani bu cet namazlar peygamberimizin kıldırmış olduğu ve kılmış olduğu namazdan çok uzaktadır. Bu namazlar, rekat doldurmak gayretinde ve o rekatları en kısa zamanda e, yapabilme e, yarışına dönüşmüş bir e, müsrifliktir. Çok hızlı bir şekilde rüküler, secdeler eda edilmektedir. Kıraat çok anormal şekilde hızlı okulmaktadır. Bunların hiçbir sünnette yeri yoktur. Namazda tadili erkana uymak çok önemlidir. Çok önemli görülmüştür. Tadili erkana uyulmaması namazı bozar. Tadili erkana uymaması namazı sıkıntıya düşürür. Secdenin, rükünün e, tam mutmain bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yerine getirilmemiş olması e, tehlikeye düşürür işi. Namazın adabına aykırıdır. Namazın ruhuna aykırıdır. Ram e, namazın bize kaza kazandıracağı e, değerlere aykırıdır. Biz namazı kılarken Rabbimizin huzurunda bir saygı duruşunda oluyoruz ona övgüler diziyoruz. Onu tesbih ediyoruz. Onu tenzih ediyoruz. Bunu ya bir robot gibi yapmak, ruhsuz bir şekilde, hızlı bir şekilde yapmak, Allah'ın hoşuna gidecek olan bir amel değildir. Bunu adabına uygun, samimi, ihlaslı, acele etmeden, isteyerek, severek, saygınlık içerisinde, adabına uygun bir şekilde, huzurlu bir şekilde koşturmaca olmadan, yarışma olmadan sanki bir yükmüş de sırtımızdan bir an önce atalım düşüncesinde olmadan, severek, sayarak isteyerek ondan gıda alma niyetiyle bir şuurlanma niyetiyle nefsi eğitme niyetiyle Ağzımızdan çıkan zikirlerin gönlümüzdeki, gönlümüzden çıkan samimiyet mühürleriyle mühürlenip makbul olmuş olan bir hamd, makbul olmuş olan bir tesbih, makbul olmuş olan, sevilmiş olan Allah katında değer verilmiş olan bir tenzih ile bu görevi, yerine getirebilmek, kulluğun samimiyet nişanesi olacaktır. Samimi bir kul olmanın nişanesi olacaktır, alameti olacaktır. Allah'ın sevdiği, Allah'ın ciddi olarak baktığı, ciddi olarak gördüğü, ciddi olarak sevgisini samimi bulduğu ve kabul ettiği bir kul olabilmek için bu sevgisini kulluğun alameti olan, Allah'a olan saygının, sevginin bir tezahürü olan namazın en güzel şekilde, en huzurlu bir şekilde, en samimi, en ihlaslı bir şekilde, vakarlı bir şekilde yerine getirilmesi lazım. Hatta namaza giderken bile bu vakar korunması gerekiyor. Alel namaza gidilmez, mekruhtur. Hızlı bir şekilde, koşarak, Namaza gidilmez. Bunlar namazın ruhuna aykırıdır. Namaz, nefisi terbiye etme ansıdır Namaz, ya Rabbi ben senin samimi bir kulunum, bunu da sana bu alametlerle göstermek istiyorum, kabul buyur ya Rabbi demenin bir ürünüdür. Bir vesilesidir namaz. bu Böyle bakmak lazım namaza. Yoksa bir yük olarak bakarsak o namaz olmaktan çıkar değerli kardeşlerim. Şimdi ben ezan okunuyor. Hemen gitmem lazım. Hakkınıza helal edin. Diğer sorulara inşallah bir başka zaman vakit ayıracağız. Ve akur davana en elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.